120. konu, İslam'a davet edilmeden savaşta esir düşenleri Hazreti Peygamber'in tekrar memleketlerine göndermesi, Hazreti Peygamber'e Lat ve Uzza'dan, yani bu iki putun yanında ikamet eden kabilelerden esirler getirildi, Hazreti Peygamber bunları esir almazdan önce kendilerini İslam'a davet ettiniz mi, diye sordu, esir edenlerin hayır demesi üzerine Hazreti Peygamber esirlere hitaben, sizi İslam'a davet ettiler mi, dedi. Esirler hayır dediler. Hazreti Peygamber bunları serbest bırakınız ta ki emin oldukları yere varıncaya kadar onları götürünüz buyurdu. Sonra da Ahzab 33 suresi 46 ila 47, Enam 6 suresi 19.